Arkadaşlar selamünaleyküm hayırlı akşamlar ee, Geçen hafta e, Salı günü en son dersi yaptık Sizinle e, Kaçıncı ünitede kalmıştık 6. ünitede Tam nerede kalmıştık arkadaşlar Bir şey söyleyebilirsiniz Bilgi teorisine geçmiş miyedik? Kimliğini psikolojisi ve bilgi teorisine. Sayfa söyleyebilirseniz daha iyi olur. Yani şey mi? Sayfa 93 mü? Evet, şöyle bir bakayım ben ne kadar kalmış. <gülüyor> evet, çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Notlarınızda e, zaman alacak bir şey yok. Fazla. Fakat şöyle yapabiliriz, ee, hızlıca geçen derste olmayanlar için şöyle 2-3 dakikalık bir tekrarla nefs teorisinde de görüp ondan sonra devam edebiliriz. Arkadaşlar sizde 2 saat bu akşam ders yapacağız demiştik ee, geçen şeyde. Farah abiyi de ona fakat şimdi e, sınavlar daha sonraki haftalara ertelendiği için e, biz bizden önce Farabi ayrıca göreceğiz. Farabi az önceki sınıfta 2 saat e, yani 100 küsur dakika ders yaptık ve aralıksız gene de bitiremedik. Yani Farabi ayrı bir ders yapacağım size 2 saatlik. E, şimdi bu 1 saatte eee Kindi'yi bitireyim. 7. ünitesi e, Farabi'yi yaparız size size ekstra ek bir ders Ben yani bu akşam ikisini birlikte bitirelim dedim ama mümkün değil o, sadece 2 saat fara bir arkadaşlar, şimdi biz altıncı ünitenin 3 sayfasını yapmışız, 3 sayfasını, bu akşam kinliğinin bilgi teorisini rahat rahat bitirelim arkadaşlar, kasmadan, şimdi bu nefs teorisi çok önemli bir mesele arkadaşlar, ee, sorularına geleceği bir yerdir. Geldiği bir yerdir. Ee, çünkü 3 filozofta yani Farabi'de de ama daha çok i̇bn Sina'da göreceğiz. i̇bn Sina'da ayrıntılı olarak bu nefs teorisini göreceğiz. Ee, nefs teorisi arkadaşlar insan nasıl bir varlıktır sorusunu e, filozofların cevapladığı e, teoridir. Yani filozofların e, kitaplarında nefs konusuna geçirdiği zaman bilin ki İnsan nasıl bir varlıktır sorusuna cevap aramaktalar. Hem bir beden ve bedenin dışında ruhtan oluşan bir varlık olması bakımından nasıl bir varlıktır? Yani o bakımdan bir insan metabolizması nasıl çalışır? Yani biz beslenmemiz, büyümemiz, üreme ürememiz, ondan sonra diğer canlılık alametleri gösterdiğimiz bütün e, fiillerimiz, hareketlerimizi nasıl yapıyoruz? İslam filozofları e, buna nefs arkadaşlar. İnsanın e, bedenindeki canlılık organizmanın, canlılık faaliyetlerinin e, tezahür ettiği e, bunların arkasındaki mekanizmayı e, nefs teorisiyle açıklıyorlar. Ama bu, bunun dışında bir, bir tarafı daha var. Özellikle biz daha çok orası ilgilendiriyor hem Farah hem de İlginç Sina'da karşınıza çıkacak dediğimde orası insan nasıl bilir? Yani insanın bilme eylemi e, nasıl gerçekleşiyor? İşte bunu filozoflar e, nefs teorisiyle açıklıyorlar. Yani nefs teorisi aynı zamanda insan filozoflarının bilgi teorilerini ortaya koydukları bir e, zemindir. Yani ben geçen haftaki dersin başında daha ziyade insanın bu canlılık alameti bakımından hatta sadece insan değil bitkiden başlamıştık hayvanlardan devam ettik ve insan bunların bitki hayvan ve insan bir nefsine anlamı geliyor demiştik ve burada özellikle az önce daha ikiye ayırdım bu canlılık alametlerini gösterdiği insanın şeyi bedendir cisim şey için e, hayvan içinde bir bedendir ve yani şey içinde bitki içinde onun cismidir. Ama o cismin arkasında o fiilleri sergileri, şeyleri, o e, bitkide tabi fiil demiyor bunu filozoflar. Bitkinin büyümesi, üremesi, bunları gerçekleştirdiği mekanizmaya nefs diyoruz. de nefsin ikinci bir boyutu var. Az önce söylediğim bilme ile ilgili boyutu. E, o anlamda daha çok, yani bu ikinci anlamda daha çok arkadaşlar, biz İslam düşüncesinde ruh dediğimiz şeyi kastetmiş oluyoruz. Bunda yine geçen ders söylemiştim, filozoflar ruh kelimesini değil de nefs kelimesini kullanıyorlar çünkü nefs dediğimiz zaman aynı anlamda, yani aynı nefs dediğimizde aynı zamanda insanın bu canlılık alametlerini sevgilerini mekanizmayla çıkarmış oluyoruz. Ruh ise biraz daha yani akli bir şey olarak kalıyor ve insanın madde yapısıyla, beden yapısıyla irtibatı pek kuramıyor filozoflar ruh kavramını kullandıklarında. Geçen ders demiştim. iki çekinceleri var. Bir felsefi çekinceleri var. İşte bu bahsettiğim sebep. Bir de dini çekince. Ruh kelimesinin İslam kaynaklarında mahiyeti pek bilinmeyen bir şey olarak geçtiği Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayeti bu anlamda yorumlayarak bu kelimesini pek kullanmadıklarını söylemiştik. Ee, peki nefs nedir demiştik? Nefs, insanın bedenin dışındaki e, ilahi alemden gelmiş olan tamamen manevi akli e, tarafıdır demiştik. Yine aynı şekilde e, bir de ilk çizdiğimiz e, şeyde, tabloda bir de dördüncü bir varlıktan daha bahsetmiştik nefs sahibi olan. O da e, dünya üzerindeki varlık olan bir hayvan ve yani canlılar olan, daha doğrusu bitki, hayvan ve insan dışında bir varlık türü, dünya dışında bir varlık türü, filozofların ay üstü alem dedikleri, bu da gezegenlerin nefsleri, yıldızların nefsleri, onu da nefs diyordular. Ama o, o nefsi insan ve bitki için kullandığımız anlamda değil de, mesela gezegenin yörüngesinde, orada sakmadan dönme eylemini, gerçekleştiren mekanizma olarak açıklıyorlar. Yani bir yıldızın nefsi, yıldızın aklı yani onun dönme eylemini gerçekleştiren mekanizması şekilde. Bitki, hayvan ve insandan farklı olarak cismanilikten tamamen uzak bir şekilde onu açıklıyorlardı. Ve arkadaşlar Ebn Sina'da bunu ayrıntılı göreceğiz. Özellikle son olarak da şeyi söylemiştik. İnsan nefsinin e, bitkisel güçleri var. Beslenme, büyüme, üreme. E, hayvani güçleri var. E, idrak, e, beş duyuyla ve iç duyularımızda. İdrak, e, hayvanın bir gücü. Ve yine hayvanda olan, insanda olan bir başka güç. Hareket gücü. Hareketinde iki e, şeyi var hareketin iki e, güdüleyen, iki e, fonksiyon var. Bir öfke e, bundan sebep oluyor. Bir de şehvet, arzu. Yani öfke tabii buradaki öfke e, şey değil, e, çok geniş anlamda burada kullanılıyor. Alkohol-i Türk'e de Böyle sinirlenmek manasında bir öfke iyi e, kastetmiyorlar burada. Öfke gücü derken insanın türünü e, eskini, türünü e, kendini e, şey yapması için, e, koruması için sahip olduğu gösterdiği bu tür reaksiyonların arkasındaki motivasyon olarak şey yapıyorlar ve insanın maddi ve manevi istediği, arzu ettiği e, şeylere yönelmesini sağlayan e, güce ve motivasyonu da arzu gücü, şehvet gücü deniliyorlar. Yani bu da maddi ve manevi tüm arzuları e, kapsıyor. Bunlar e, e, tabii manevi olan hayvanda yok ama onun e, hayal e, olabilir, vehim olabilir. Hayvanında e, arzu gücü var, öfke gücü var. İşte bu bunlar e, hayvanın ve insanın ortak hareket güçleri ve üçüncü olarak da e, hayvanda olmayan salt insani bir güç olan düşünce gücü. E bu düşünce gücünde iki şey var arkadaşlar. E, alt e, birimi var. Bir, salt teorik bilgileri elde ettiğimiz bizim e, tümel bilgileri zihnen soyutlayarak elde ettiğimiz yani bilimleri e, ilahi alanla ilgili olan, vahye dayalı olan olabilir bilimle ilgili bilgi türlerini e, bizim Temin ettiğimiz e, bilgi gücümüz, düşünme gücünün bu birinci gücü el kuvvetül alime e, bilen güç bir de bilgi nesneleri içerisinden uygulamaya tarluk edenler vardır ki yani öğrendiğiniz bir bilgiyi uygulamaya dökersiniz o da el kuvvetül amile insanın bu düşüncesinin e, uygulamalı bilgi gücü. E, bunu Farah de tekrar göreceğiz. Şimdi son olarak bir de şey demiştik orada. E, nefsin mahiyeti meselesi çok temel bir meseledir. E, nefs ilahi alemden insana e, insana giydirilir. İnsanın bedenine giydirilir. Ne zaman? Burada tabii farklı teoriler var. E, Aristoteles gibi sinerci teori anne karnında bu salim birleşmenin olduğunu söyler. Yani beden canın aşamasındayken ona ruhun, e, canın girmesi bu aşamada olur. Dolayısıyla ee, tamamen beden tamamen maddi olan beden ile tamamen akli ee, ilahi, ruhani alemden gelen, alemden gelen ee, bu cevherin birleşme şeyi bir anlamda anne karnıdır. Bu ifistan filozoflarının teorisine göre. Şimdi biz ee, bu şeyden sonra akli bilgin kaynakları oluşumu ee, şimdi burada arkadaşlar ee, Kin özellikle benim burada daha çok üzerinde durmak istediğim konu arkadaşlar, ee, iki husus var burada. Ee, çok meseleyi grift e, hale getirmeden anlatmak istiyorum. Ee, birincisi, yani bu başlıkta görmek, göreceğimiz iki konu var. Bunların birincisi, e, insanın bunu farabi de göreceğiz arkadaşlar. E, duyularla elde ettiği ki bu anlamda hayvanla ortaktır hayvan da duyularıyla bilgi eder e, hayvan da bir şeyi görür ve oradan onunla bir bilgi e, oluşur bunlara ilk cevherlerin bilgisi diyoruz mesela biz e, bir e, gözleri veya şeyleri, kulakla bir ses duyduğumuzda, gözle bir şey gördüğümüzde o ilk e, algıladığımız andaki şey bize e, doğrudan olan bir e, bilgi sağlar. O e, ilk duyumuza konu olduğunda o şey neyse o. O e, doğrudan sağlar bir bilgi sağlar ve ona ilk cevherlerin bilgisi diyor şimdi. Bir de o yani duyularla e, elde ettiğimiz şeyleri e, insan zihninde e, birleştirir. Hayal gücünde, misafire gücünde, hafızada bunları depolar. Evet. Bunlardan soyut manalar e, çıkartır ve tamamen akli bir bilgi e, türü oluşturur. Yani dış dünyada olmayıp da salt e, akılda olan bir bilgi e, türü çıkartır veya e, duyularla değil de kaynağı duyu olmazla sadece aklen üretebilir. E, bu da e, arkadaşlar ikinci cevherlerin bilgisi. Mesela buna şöyle diyelim basitleştirerek e, bir şeyi gördüğümüz zaman... O e, varlıkla ilgili gör, gördüğümüz görüntü bize, e, o manzara bize doğrudan bilgi sağlar. Ama o manzaradan bizim çıkarttığımız bir anlam vardır zihinde. E, i̇şte o da bize ikinci cevherlerin bilgisi Doğrudan bilgi, dolaylı bir bilgi. Bu tamamen soyut da olabilir. Metafizik bir bilgi olabilir. E, şeylerden hareketli de olabilir. Evet, biz... E, bencillik nefsten mi kaynaklanıyor yoksa fıtrattan mı diye soru sordunuz. Ee, yani e, buraya pek bir alakası yok e, diyeceğim ama belki siz kurmuş olabilirsiniz. Ee, o ahlak derslerinin konusu. Ee, biz bunu e, çok başka bir yere gideriz yani bu konuya girersek. Bilmiyorum ahlak derslerimiz geçen sene aldığınız değil mi? Öyle hatırlıyorum. Sizin dersinde ben geldim mi bilmiyorum. Asıl ben son yıllarda asıl çalıştığım olan ahlak kaselesi fıtrattan mı geliyor? nefsen mi geliyor? Kısaca cevaplamak gerekiyorsa daha sonra konuşabiliriz. Nefsi burada hangi anlamda kullandığınıza bağlı? Ben geçen ders şöyle bir şey çizmiştim. Nefsi İslam filozofları 5 manada kullanıyor. Bunlardan bir tanesi heva, yani olumsuz, menfi, imana. Eğer bu an, siz burada onu kastediyorsanız evet, o anlamda e, bencillik e, insan hevasından gelir. Yoksa çünkü fıtrat, e, insanın doğuştan temiz olduğu inancı vardır. İslam e, dininde de böyledir, İslam ahlak düşüncesinde de böyledir. Dolayısıyla insan e, olumsuz e, duygular, e, olumsuz e, şeylere, yani Bunlar da potansiyelinde olmakla beraber e, temiz bir varlıktır. Dolayısıyla bencilik ise e, negatif bir şeydir ve e, daha sonra insanın e, kötü tarafına uymasıyla ki buna işte e, nefse uymak diyoruz. E, daha çok Arapça kaynaklarda hevaya uymak. O anlamda e, egoizm, bencilik e, hevadan gelen bir şeydir. Yani nefsten gelen bir şeydir. Ama nefsi eğer iyi ve kötü tüm huyların kaynağı olarak alırsak ki dediğim gibi 5 manla kullanıyor filozoflar o zaman iyi de kötü de bütün huylarımızın kaynağına biz nefs diyoruz ki gazali ile de böyledir o zaman e, bu da yine o manada alırsak da yine e, şeyden geliyor yani o zaman da yine nefsten geliyor e, fakat bu fıtırat meselesi ayrı bir şey yani e, dediğim gibi konuyu çok uzatmak istemiyorum İnsanın huyları doğuştan mıdır yoksa sonradan mı kazanılır? Ahlak felsefesinde bu tartışmanın sorusu bu. E, huylar doğuştan mıdır e, yoksa kazanılarak mı elde edilir? E, buna girersek çıkamayız şimdilik. Biz devam edelim. E, evet. Şimdi bu e, şeyden sonra e, burada bir ikinci husus var. Onu anlatmak istiyorum demiştim. Yani ilk cehalenin bilgisi ve ikinci cehalenin bilgisi. Ee, şeyinden sonra ayrımından sonra arkadaşlar Kim diyeyim, bir akıllar teorisi var. Meşhur bir epistemolojik akıllar teorisi var. Sayfada 96'da. Ee, burada e, Kim arkadaşlar bu e, bu teoride e, söylemek istediği şey esasen e, insanda e, insanın akıl melekelerinin e, bir e, hiyerarşik e, düzene sahip olduğu ve Zaman içerisinde e, elde ettiği bilgi nesnelerine göre e, farklılaştığı şeklinde bir, yani daha da kapasitesini arttırdığı şeklinde bir e, açıklama var arkadaşlar şeyde. Şimdi, Kindi'nin bu e, teorisinde arkadaşlar 4 madde var, görüyorsunuz sayfa 96'da. E, Farah Vidi de, de bizim göreceğiz, Farah de, de yine 4 madde var. Şimdi ben kolaylaştırmak için şöyle söyleyeyim. Burada birinci madde kimliğinin birinci maddesi. ilk akıl dediği madde. insan dışındaki bir varlığın aklı. Onun dışındaki ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeler insanla ilgili bir akıl. Şimdi burada insan dışı derken kastettiğimiz meleki bir varlık bahsediyoruz. Bizim İslam filozofları Kindi'de de, Farabi'de, Elgin Sina'da da, Cebrail cismani alem ile manevi alem arasında e, bilgi bakımından e, iletişim kuran bir şeye sahip, bir fonksiyona sahip. E, Tabi şunu kastetmiyorum e, vahyi getiren merak, bunu kabul ediyorlar zaten ama e, salt vahyi getirmekle sınırlamıyorlar, sınırlamıyorlar onun fonksiyonunu. Aynı zamanda e, diğer insanların tümel bilgileri elde etmesine de e, kaynaklık eden bir bilgi kaynağı olarak görüyorlar Cebrail. Yani Cebrail o anlamda sürekli faal halde ve e, insanlarla iletişim halinde. Bu anlamda da bu sürekli faaliyet halinden hareketle faal halde ona faal akıl diyecek arkadaşlar. Kim ise ilk akıl e, diyor. Burada ilk akıl dediğinizde demek ki kastettikleri meleki bir varlık ve bunu da faal halde doğrudan Cebrail'e bu fonksiyonu atfediyor. Şey ise, e, diğerleri ise insanda bulunan e, akıl güçleri Bunları da arkadaşlar nefste güç halinde bulunan akıl, bil kuvve, e, akıl, daha sonra nefisten, yani insan nefsi burada zihin anlamında, insan zihnin güç halinden fiil haline çıkması, bilfiil fiil akıl veya müstefat akıl e, deniliyor ve bir de beyani ya da zahir akıl e, artık burada e, neredeyse peygamberlik mertebesine gelme söz konusu oluyor bir insan için veya deha bir filozof, dahi bir filozofluk bu dördüncüsü. Demek ki insan için 3 şey var. Şimdi bu 3 taneyi görelim. Bu birincisi arkadaşlar yani birinci derken insan için olan birinci bilkur ve akıl. İnsan da insanın doğuştan sahip olduğu ve bir takım bilgileri yapma gücünün potansiyel olarak olduğu akıl hali. Bu akıl halinde herhangi bir bilginin uygulaması söz konusu değildir. O uygulamayı gerçekleştirecek potansiyelden bahsedilebilir burada. Yani burada pasif bir e, potansiyel bir hal var. E, mesela burada notlarınızda var bilmiyorum ama şunu ben örnek vermiştim. E, şeyde çocukta yazmayı yazma, ya, yazmayı yazabilmeyi bilgisi'nin e, bir potansiyel halde olduğu, fakat bu potansiyelin ortaya çıkartılması için bir sürecin e, lazım geldiği bilinen bir şey. Eğitimde de. İşte e, kastettikleri burada o Potansiyel olarak bir bilgi, uygulama hali bir şeyi var. E, potansiyeli var. Bir bilgi, uygulama potansiyeli var. Yani bilme yüzme bilgisi potansiyel olarak insanda var. E, araba kullanma, bisiklet sürme, e, işte paraşütlü atlama ne biraz daha böyle farklı şeyler de söyleyebilirim ama bu potansiyel bilgilerin hepsini e, insan fiil haline çıkartamıyor. Belli bir kısmını çıkartıyor. İşte o sebeple potansiyel bilgi hali yani bil koruyor, akıl hali sürekli insanda olan bir şey. Bunlardan belli bir kısmını zaman içerisinde bil fiil hale getiriyor. Daha böyle tikel günlük hayata dair cüz iyi bilgileri şey haline getiriyor. Uygulama haline getiriyor. Buna da bil fiil veya kimliğinin tabirini kullanacak olsak Mustafa akıl hali. Bir de kimliğinin daha ileriki bir akıl halini söylediği insan için 3. ama notlardaki rakamlara göre 4. olan ama bana sorarsanız 1. ayrı bir akıl türü onunla şey yapmayalım, ayırt edelim böyle daha kolay olur sizler için. Bu 4.sü ise daha böyle metafizik bilgileri elde edildiği, tümel bilgilerin elde edildiği bir akıl hali. Bunu arkadaşlar bence böyle bırakalım sadece. Çünkü kimliği de bu çok açık değil. Biz bunu Farabi de daha net göreceğiz bu 4. burada müstifat dediği, beyani dediği Farabi farklı bir şey söyleyecek. Peygamberin vahiy alması veya filozofun tümel bilgilerin elde etmesi Aşamasıdır bu ee, en ileri akıl hali insanın gelebileceği. Ee, Bize bunu sadece ismi e, ismi yeterli olur, zahir veya beyan yakıp. Demek arkadaşlar bu kindi'nin e, epistemolojik yani bilgiye ulaştıran akıllar teorisi e, de e, iki farklı akıl türü var. Bir akla insana e, ilham eden e, ilk akıl dediği onun akıl. Onu bir kenara koyuyoruz. Bir de üç akıl daha var. Bunlar da ilk ve fiil veya ee, onun müstefat dediği yani akıl ve son olarak da zahir ve beyan akıl. Evet, bunu arkadaşlar e, ki Farabi'de biraz daha e, nettir, kimliği de muğlaktır. E, Farah abiye gelince buradayla kastettiklerini biraz daha e, şey yapacağız. E, şimdi arkadaşlar bilgi felsefesinin alt konularından devam ediyoruz. E, sayfa 97, akli bilginin yapısı. E, şimdi burada e, paragraf paragraf gideceğiz. Çünkü e, aslında farklı farklı alt meselelerden bahsediliyor. Bunların birincisi, kim diye, bilginin varlıkları nasılsalar öylece bilmek e, tür şeklinde tanınıyor arkadaşlar. Hakikatleri üzere eşyayı bulmak demek eşya varlık demektir arkadaşlar. E, hakikatleri de e, bir eşya gerçek kendisinde nasılsa e, yani bize ilk etapta e, göründüğü veya e, duyularımıza konu olan haliyle değil de bir varlık Neyse e, onu o şekilde bilmek gerçek bilgi e, budur kimliğinin e, tabiriyle ve bu diğer bilme türleri olan zandan şüpheden vesaire e, de şeydir e, farklıdır bize gerçek anlamda bilgiyi e, varlıklarla ilgili böyle bir onları bulma hali sağlayabilir. Bu tabi çok temel bir konu arkadaşlar. Benim konuşmakta istediğim bir konu ama vaktimiz yok. Filozoflar buna nefsül em derler. Yani bir şeyin kendisi neyse ve nasılsa onu hakikatinde olduğu gibi bilebilmektir. Fakat insan hem duyun eskilerindeki eksiklik hem akli kapasitlerindeki eksiklik e, sebebiyle e, varlıkları e, var oldukları gibi e, bilemeyebilirler. İşte bu da e, insan arasındaki bilgi farklılıklarını oluşturuyor ve dolayısıyla bunu yapanları da bilgi diyorlar. Bu kema hakimler varlıkları hakikatler üzere e, yani nasılsa nasılsalar o şekilde bilenler oluyor. Bir başka e, şey arkadaşlar bilgi sebeplik bağlantısı üzerine kurulur. Yani biz bildiğimiz şeyi onun e, bir takım sebepleri ile biliriz. Yani bilgi varlıklarla ilgili bilgimiz o varlıklarla ilgili yani bazı sebeplerin bilgisine bağlıdır. Bunlar da arkadaşlar e, Aristoteles'in sebevsinden beri gelen dört sebep teorisi dört e, soru burada tabi e, şeklinde biz bunu görüyoruz. Bu dört soru e, aslında Aristoteles'in e, sebep Ver teorisinin uzantısıdır ama burada biz tepistemoloji bilgi teorisinde burada sorularla biz bu şeyi soruyoruz. Mesela biz bir şey var mıdır diye sorarız. Ondan sonra o nedir diye sorarız. Yani burada şunu kastediyor, somutlaştıralım bunu. Bir şeyi sebebiyle bilmekten kastı şu arkadaşlar, kimleyin. Bu Soruları sorup da o soruların cevaplarını e, oluşturabiliyorsak zihnimizde işte o zaman onu İslam manasıyla bahsettiğimiz şeyi bilebiliriz. Mesela örnek verdim bu kalem dediğimiz zaman kalemin e, ilk etapta e, varlığını soruluruz. O var olan bir şey midir ki e, biz bu aşamayı ilk etapta geçiyoruz. Sonra yani bu mıdır sorusu arkadaşlar. Buraya dikkatini çekiyorum. E, yani şu an biraz yorgunluk var ya monoton bir ses sonuyla takip ediyorsunuz belki ama aradan böyle şey yapalım ekne saklığı da bozalım. Burada arkadaşlar bu 4 soruyu not ediniz. 4 soru bunların birincisi var mıdır sorusu varlığına dair sebeptir bu varlık sebebini soruyoruz. Sonra ikinci olarak o nedir dediğimiz zaman kalemin mahiyetini zihnimizde sorgularla bunun hemen cevabını veririz. Yani şurada, burada arkadaşlar şunu söylemek istiyor şimdi. Biz günlük hayatta bir sürü kavram kullanırız. Bu kavramları yan yana getirip cümleler, yargılar oluştururuz. Bu yargıları bir araya getirip kıyaslar e, oluştururuz. Ve biz bunu saniyenin çok hızlı onda biri, 20'de biri, 30'da biri neyse bir zamanda bütün bu soruları aslında sorup da o kavramları kullanıp şey yapıyoruz. Bir e, cümle, yargı oluşturuyoruz. İşte o kullandığımız kavramlarla ilgili bu Dört soruyu ne kadar doğru bilip o kavramı o şekilde kullanıyorsak ona göre biz doğru önermek kuracağız, Doğru bilimsel bir yargı üreteceğiz kullandığımız alan neyse artık. İşte bu anlamda e, bilgi, e, şimdi yani bilgi üretirken kullandığımız kavramların e, arka planındaki sebeplerdir bunlar. E, nedir sorusu onun mahiyeti yani kalem e, yazan şeydir. Kalem dediğimiz zaman biz hemen zihnimizde o yazan şeydir mahiyetini sorularız. Hangisidir dediğimiz zaman onu diğer benzer şeylerden ayıran bir cevap vermiş oluruz. Ve kalem içindir? Yazmak içindir deriz mesela. Yani bu soruları başka kavramlar başka şeyler içinde biz tam anlamıyla cevaplandırıp ona göre kavramları kullanıyorsak e, sebepleriyle bir şey biliyoruz ve e, ona göre doğru bir kullanım yapmış oluyoruz. E, bu e, Kısaca bu meseleyi anlatabilirsek böyle e, özetleyebiliriz. E, bir başka husus arkadaşlar bilgi. E, bu nispeten daha basit bir e, başlık konu. Kümülatif bir, a, bir yapı arz eder. E, bilginin özelliklerinden bir tanesi e, bilginin zaman içerisinde hem kişinin kendi hayatında da böyledir. Zaman içerisinde bildiğimiz şeyler artar birikir. Biz onların üstüne şeyler koyarız. Tabii zihni çalıştırmaya bağlı burada kişi için söz konusu olduğunda. Milletler için de böyledir. Medeniyetler için de böyledir. Burada kimliği özellikle daha ziyade üçüncü bahsettiğim manada kastediyor. Medeniyetlerin bilgileri belli alandaki bilimsel bilgileri tabi burada kastediyoruz. Bilimsel bilgileri kendisine gelmiş olan halleriyle alır, işlerler ve bunları daha da geliştirmiş bir aşamaya getirirler. Tabii burada büyük medeniyetler, bilgi yapıları güçlü olan medeniyetler kastediliyor tabii ki. Şimdi burada esasen bilginin, bilimsel bilgilerin San Medeniyetini Yunan Medeniyetinden geldiğini e, fakat İstanbul'da buna büyük şeyler kattığını, Yunan'a da daha önce başka bir yerden geldiğini, Yunanların da ona büyük e, bir e, eklemede bulunduklarını, katkıda bulunduklarını ve buna göre bilginin zaman içerisinde e, artarak büyüyerek e, devam ettiğini söylüyorlar. Yani bilgi dediğimiz şeyin böyle bir özelliği de var. Bir kart okuna benzetiyoruz bu anlamda bilgiyi. Mesela bizim tıp bilgimiz e, insanlık tarihine baktığımız zaman Özellikle bu anlamda çok güzel bir örnek, bugün tıbbın inanılmaz bir genişlik içerisinde olduğunu söyleyebiliriz, çok geniş bir saha. Fakat 500 sene önce, 600 sene önce mikrop dahi bilinmiyordu, mikrobun ne olduğu, bunun bilinmediği bir hastalıkların farklı bir teoriyle açıklandığı bir tıp varken daha sonra o bulunuyor, başka şeyler bulunuyor vesaire. Zaman içerisinde sürekli artan bir, mesela 30 sene önce değil mi bypass ameliyatı yapmak için Türkiye'de Amerika'ya gidiliyordu. Şimdi artık çok basit bir özel hastanede bile neredeyse yapılacak bir ameliyat olduğu, yani bu bilginin zaman içerisinde nasıl arttığını gösteren bir özelliğe sahip Yani bilgi dediğimiz şey. Hep aynı durmuyor, bilgi genişliyor demek istiyor Kindi. Bu anlamda özellikle Kindi İslam medeniyetine, Yunan medeniyetinden aktarılan bilgileri burada özellikle, yani bunun zaman içerisinde büyük bir gelişme gösterdiğine kastediyor ve özellikle burada da milletlerin ortak bir paydaya sahip olduklarını kastetmiş oluyoruz. Evet, Meva Hanım, sizin bu sorunuz ve yukarıdaki diğer soru bana dersi monoton anlatıyorsun diye bir uyarı olarak alıyorum. Bunları sonra konuşabiliriz. Şimdi devam ettiğimiz yerler bir bitirelim. Evet arkadaşlar. Ve burada son bir başlık kaldı. <gülüyor> Pardon, başlık değil de bir alt maddemiz daha var burada. Hatta orayı atlayabiliriz. 99 yüzden devam edelim arkadaşlar. Vaktimiz epey ilerledi. Burada önemli başlıklar var, önemli bahisler var. Evet, şimdi demek ki bu bilgiyle ilgili bilginin şey olması, zaman içerisinde artmasından bahsettik. Bilgi nedir, hakikatleri, varlıklarının hakikatleri ile bilinmesi dedik. Sonra sebepler ile bilgi dedik. Şimdi sayfa 100, ilahi bilgi ve insani bilgi. Şimdi arkadaşlar, şimdi Geçen hafta, yani daha doğrusu önceki ünitenin başında e, kindiğin ilimleri tasdif ederken kullandığı bir kavramdan bahsetmiştik arkadaşlar. Bilimleri, kindiği, e, felsefi ilimleri daha doğrusu e, hatırlayacaksınız. <gülüyor> nazari ilimler, nazari felsefe ve pratik felsefe diye ikiye ayırıyordu. Onları da kendi altında altı bölümlere ayırıyordu. Fakat bu ayrım arkadaşlar aslında neyin bilgisiydi? Ben şöyle bir şey dediğimi hatırlıyorum. Şimdi ikili bir tablodan aslında bahsediyor. Bir, e, vahye dayalı olan bir bilgi var. Ve buradan işte İslam veliyeti'nin zaman içerisinde hadis, tefsir, fıkı gibi ilimler bu vahiden türemiştir. Bir de insanlığın zaman içerisinde e, akıl yürütme, salt anlamda akıl yürütme, e, deney yapma, gözlem yapma ile ürettiği yani doğayı bir anlamda inceleme ve doğanın ötesine geçip metafizik bilgi ürettiği e, vahiyden ayrı olarak bir bilgi türü var. Vahya dayalı olmaksızın. Bunları beşeri bilgi e, diyor kinli. Bu da beşeri bilgiyi de kendi içerisinde arkadaşlar e, geçen hafta söylediğimiz gibi taksim ediyordu. doğal e, Doğar şey, Riyazi pardon, e, Nazari felsefe ve pratik felsefe. Şimdi buradaki ayrım biraz daha farklı. Kimli burada. E, daha doğrusu farklı demeyelim. O görmediğimiz tarafını göreceğiz. E, biz felsefe tarafını gördük. Felsefi ilimler tarafı. Beşeri bilginin üst kavramı. Beşeri bilgi felsefi ilimlerin üstündeki kavram felsefi ilimler oradan türüyor. Yani i̇lahi bilgi ise bundan farklı bir bilgi türü. Şimdi burada özellikle bunun vahyatlar olduğunu ve filozofların nazari bilgi elde ederken yani daha doğrusu felsefi bilgiye bilimsel bilgi elde ederken kullandıkları bir takım yöntemlere peygamberlerin kullanmadan başvurmadan e, elde ettiğini söylüyor. E, vahiy bilgisi bu anlamda bizim daha çok kullandığımız bir tabir ve bir bir bilgi. Diğeri ise kesbi yani kazanılmak suretiyle elde edilen işte burada bir takım yöntemler, yollar var. E, vahiy bilgisinde ise peygamber e, buna e, başvurması Şimdi bunu Bunu neden anlatıyor arkadaşlar. Kimliğinin aslında buradan varmak istediği şey özünde de beşeri bilgiyle e, yani felsefi ilimler ile dini ilimlerin yani vahyi bilginin dolayısıyla akıl ve vahiyin, akıl ve naklin e, felsefe ve dinin e, birbiriyle çatışmayacağı, e, bunu aynı şeyi söylediğini şimdi iddia ediyor. E, e, bunu işte böyle temellendirecek şimdi, şimdi burada göreceğimiz üzere. Filozof Peygamberin varmış olduğu hakikatlere mantıki yollara, matematik yollara başvurarak giden, dolayısıyla istidlaller yapan, nazari bilgi üreten ama bir hakikate ulaşan kimsedir. Peygamber ise onun kullandığı bu yöntemleri kullanmadan aynı hakikatlere Allah katından aldığı bilgiyle ulaşan ve hatta bunu daha özlü bir şekilde dile getiren ve dolayısıyla kitleleri peygamberin söylediğiyle çok daha büyük oranda etkileyen kimsedir. Burada kendi özellikle şu örneği verecek. E, tabii kendiinin burada filozoftan kastettiği aslında e, e, kendi gibi filozofları tabii ki e, kastediyor. Ve kendi de Farabi İbn Sina da e, İbn Rushd arkadaşlar e, bunları hep göreceğiz. E, felsefe ile dinin çatışmadığı çok temel bir şeydir. Felsefe dinle çatışmaz. Dolayısıyla aslında hakikat tektir. Tek bir hakikat vardır. Tek, bu tek hakikatin farklı farklı görünümleri vardır. Farklı tezahürleri vardır. Ve o tek hakikate gitmenin de farklı yolları var. Mesela tek hakikat derken neyi kastediyoruz? Mesela Allah'ın varlığı ve birliği. Bu peygamberin de ispatladığı ortaya koyduğu bir şey. E, filozofun da Mesela bu konudaki hakikat tek. Veya önünden sonra bir hayat var mı yok mu? Kimdi, peygamber bunu nasıl var diyorsa, filozoflar da var diyor. Ee, tabi burada tırnak içinde söylüyorum. kimliğinin kafasındaki filozof tipi yoksa çünkü geçmişte de Kimdi'den sonra da ahiret inkar eden bir filozof tipi de var. Kimdi burada tabi kendi e, dahil olduğu geleneği kastediyor bir anlamda. E, filozof ahiretin varlığını akvi delillerle onlarca e, deliller, argümanlarla ispatlar ama filozof şey, peygamber ise yani bu filozofun uzun e, çabalarla ispatladığı bu şeyi tek bir cümleyle hatta e, ortaya koyan ve aynı hakikati söyleyen kimsedir ama bunu e, daha etkin bir şekilde yapar ve dolayısıyla daha etkili olur. Daha kısa, e, bir yoldan söylediği bu şey daha etkili olur. Burada dediğimiz gibi esas mesele yani akılla vahyin çatışmadığının, ikisini de aynı hakikati ortaya koyduğunun bir e, şeyidir. Burada Kimdi arkadaşlar e, Aristoteles'in Kitaplarının Sayımı adlı eserinde hmm. Kimdi e, Aristoteles'in kitaplarını sayıyor, tek tek tanıtıyor onları orada sözü ilginç bir yere getiriyor ve e, ölümden sonraki hayat meselesini şey yaparken e, din diyniyor bir, bir yerde ve e, Peygamber'in bilgisinin bugün yapmasın sebebi şu Aristoteles felsefi ilimleri e, en yetkin bir şekilde ortaya koyan bir filozof. Onun bu bütün külliyatı bir tarafa e, Peygamber'in e, bir konudaki tek bir cümlesinin onun e, uzun çabalarının ortaya koyduğu hakikatle e, eş değer olduğunu anlamda gösteriyor ve e, ölümden sonraki hayat meselesinden bir örnek örüyor. E, burada tabii e, şeyin e, sayfa kaç e, 102'de bu çürümüş kemikleri kim yaratacak diye biliyorsunuz bir soru var şeyde Yasin suresinde Galaman yüklüyor zaman ve yaramıyım şeklinde e, bu e, şeyleri kim yaratacak? Bunları tekrar kim ihya, e, hayat verecek bunlara yuhi? Bunlara e, kim hayat verecek? Sorusuna peygamberin verdiği e, cevap e, çok kısadır. E, o da nedir? E, onları e, ilk e, var eden bunları yaratmaya kadiriz değil mi? Öyle geliyor şimdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ulyuhiyhellezi en şe'ehe her ne külli. Eee رسول الله arkadaşlar. Zevkü külli halkın evvelenra yani evet okuduğum gibi yani ilk defa onları var eden onları tekrar şey yapacak var edecek o bunları yapmaya kadirdir. Yasin suresinin son sayfasında geçiyor. Dolayısıyla burada Peygamber bir ahiret ispatı yapıyor ve çok kısa bir e, cevapla e, bunu yapıyor. Dolayısıyla şimdi e, e, peygamberin bu ispatlaması, ispatlama tarzının e, peygamberin bu ispatlama tarzının ve peygamberi bilginin, yani ilahi bilgiye, beşeri bilgiye üstün olduğu sonucunu biz buradan çıkartabiliriz diyor. E, Tabi bazı konular böyle değil. Yani Orada bazı konularda filozoflar e, o, ee, az önce de bahsettiğim gibi ahireti inkar eden de var veya hakikati kabul etmeyen de var. Ee, kabul etmediği zaman zaten ayrı bir şey oluyor ama aynı hakikati söyledikleri zaman da Peygamberin e, hakikati ortaya koyması daha üst bir e, derece sahiptir arkadaşlar. Özetle bu e, vahdi ilahi bilgi, beşeri bilgi şeyinde de başlığında bunu söyleyebiliriz. Din dili ve tevil diye bir başka başlığımız var arkadaşlar, sayfa 103. Burada şimdi kim değil? Özellikle yine burada aslında bu başlığın altındaki şeyleri ortaya koyan temel soru şu: Din felsefe arasında, akıllı vahiy arasında, akıllanakil arasında, yani felsefe ile din arasında yani bir çatışma olmaz. Ee, teorisi var bunların zihninde genel anlamda bu filozofların e, bu başlık o teorinin bir yansımasıdır yani ne e, ne alaka diyebilirsiniz nasıl veya bu oluyor şimdi burada özellikle şöyle söyleyelim bilim ki felsefe aynı zamanda bilim baştan beri ben ilk haftadan beri söylüyorum İslam filozofları için e, felsefe Saf bir metafizik veya bugün bizim belli epistemoloji, metafizik diye daralttığımız konuları inceleyen bir şey değil. Aynı zamanda bir bilim sistemidir. Şimdi burada şu, söylemek istediğim, bilimin ortaya koyduğu bir şey var, bir hakikat var. Ve e, nasılsın ortaya koyduğu e, bir şey var, bir hakikat var. Ve bunlar birbirimize çelişiyor gözüküyor diye için söylüyorum, gözüküyor çünkü gerçekten öyle değil. E, o zaman burada yapılması gereken bir e, ameliye var. Ya e, bizim bilimsel bilgi dediğimiz o bilgi e, doğru değil, onda bir yanlışlık var. E, eğer onda yanlışlık yoksa veya biz onun kesin olarak öyle olduğunu biliyorsak, o zaman e, onun karşıdığını onun çeliş, onunla çelişen e, mazsaadele bilgide o zaman bizim e, bir ameliyede bulunmamız lazım bir şey bu şey yaptığımız lazım o bilgi üzerinde. Onu yorumlamamız lazım. Ve bunun adı arkadaşlar tehlildir. Şimdi kimdi bunu söylerken tabii çok da bizim karşı çıkamayacağımız bir örnek veriyor. Ve şunu diyor Salt sadece daha doğrusu sadece bir Risale yazdığı bir eseri var. Rahman suresinin kaçıncı ayet oluyor bu? 6-7. ayet galiba. nec Mevaşşşe, Yerû, Yasucudan ayeti. Yani yıldız ve ağaç secde ederler. Şimdi Kimdi bununla ilgili bir risale yazıyor. Bu Mevahan mesela burada bu eser önemli yani. Sorunuza yerinde hemen cevap verirsek. Bu risalede Kimdi diyor ki biz halbuki biliyoruz ki yıldız da, ağaç da bizim insanın secde ettiği gibi secde etmiyor. Yani biz bunu kesin olarak biliyoruz. Bu bilimsel bir bilgi. Çünkü biz secde ne diyoruz? Secde insanın kuduğunu e, zihar etmek için e, namazda, tabii özellikle Allah'ın huzurunda varıp alnını yere koymasıdır. Secde budur. E, fakat e, yıldız ve ağaç böyle bir secde yapmıyor. Bunu da biliyoruz bilimsel olarak kesin bir bilgi. O zaman, Bizim burada e, yapmamız gereken, burada geçen secde ifadesinin e, başka bir şekilde olduğunu, başka bir secde manasına geldiğini biz e, söylememiz lazım. Yoksa bir tutarsızlık olacak. E, haşa bu da e, ayet için geçerli olmayacağını diyor o zaman bizim burada bir yorum yapmamız lazım. Yani hepsi yap, yapmamız lazım. E, aslında çok aykırı bir şey söylemiyor yani. Zemahşerilerin, Fahrettin Nazilerin, Kadı Beyza Yaptığı işi tanımlıyor kendi bir anlamda ve diyor ki ata bunda bir kuralı var kendi e, öyle herkesin dilediğince yorum yapabileceği son gelmez bir e, tevir kapısı da açmıyor bunu belli kurallarla sınırlandırıyor bunu özellikle 2003 arkadaşlar çok ayrıntılı göreceğiz yani 2003 e, şeyde fasulye makaralı eserinde tevirin kurallarını Koyacak kim kurallara bir tanesi Arap dilinin kurallarına mutlak bağlılık. Yani Arap dilinin kurallarında olmayan bir tevil geçerli bir tevil değildir. Mesela bu ve da Hindi de bir şey söylüyor ve diyor ki Kur'an'ın indiği ilk dönem şeyler Kur'an'a muhatap olan Arapların secdeyi nasıl anladıklarına bir bakmamız lazım diyor. Ve bunu araştırdığımızda da görüyoruz ki bize ulaşan e, şiirler içerisinde cahiliye şiirinde üzerinde Arapların secdeyi başka manada kullandığını da görüyoruz. Ve buna itaat etmek manasında kullandıklarını görüyoruz. Ve bundan örnek veriyor şiirden. O zaman diyor ki o zaman e, demek ki burada secde kelimesini biz e, bu varlıkların Allah'a itaati olarak anlamamız lazım. E, ve özellikle de burada yıldızlar, gezegenler, yukarıda da ben bahsettim arkadaşlar nefsi teorisinde. ilk başlıklar, ilk dersin başında bu gezegenlerin, yıldızların bir aklı olduğunu bir nefsi olduğunu, aklı olduğunu ve bu akıllarının yaptığı iş, işin de mutlak itaat olduğunu bir anlamda yani kendilerine verilen vazifeyi satmadan yapmak yani yörüngelerinde düzenli olarak den ibaret olduğunu Dolayısıyla onların akıllarının yaptığı iş bu. İşte bu bir itaattir ve dolayısıyla bu e, ilgili şiirde de geçtiği üzere harflarında bunu böyle kullandığına göre demek ki burada e, secde değil bu. Burada kastedilen itaattir. O zaman e, biz demek ki e, burada bu örnekte de olduğu gibi benzer durumlarda da ama öncelikle bilenin kesin olarak e, kabul edeceği bir bilgi olacak o böyle bir durumda bir tevil yapabiliriz diyor. Bu konunun e, üstadlarından bir tanesi en büyük üstad belki de arkadaşlar. i̇bn e, çok daha ayrıntılı kurallar veriliyor. E, bir takım şeylerden bahsediyor. E, madde madde e, bütün aşamalarda e, tutarsızlığı kaldırmaktır. Yani bunların şey, amaçları arkadaşlar nihayetinde bu başlığın ilk satırlarında da söylediğim gibi amaç şeyi ortadan kaldırmaktır. Dinle felsefe arasında bir çatışma olduğu görüntüsünü ortadan kaldırmaktır. Gerçekten biz bu anlamda zaman içerisinde ee, İslam tarihinde de bunun örnekleri var. Batıda çok daha fazla Katolik dini e, bir e, itikadi hatta bir kabul gibi e, benimsediği ve zaman içerisinde bilimin yalanladığı e, bir takım şeyler biliyoruz. İşte bu bundan dolayı da ne oluyor? E, çatışma daha da büyüyor. Mesela özellikle biliyorsunuz e, çok ilginç bir şey. Baklamıyorsun. Meşhur teorisi alemin merkezinde yeryüzü var. Yeryüzü dünya yani alemin merkezindedir. Alem e, gezegenler, yıldızlardan oluşan bugünkü e, gibi büyük bir alem değil de uzayın sürekli büyüyen uzaydı. Daha küçük bir alem tasavvurları vardı yüzyıllar boyunca insanlığın. Eee 10 tane işte gezegenden oluşan güneş, ay ve gözlük kadar göz çıplak gözle görebilen yıldızlardan oluşan şey alem diyor. Ve bunun merkezinde Wattamson Teorisi, 1500 yılda hakim olan bir teori bu. 1500'e kadar geliyor. Güneş dünyanın etrafında dönüyor. Dünya dönmüyor. Dünya sabit. Yıldızlar ve gezegenler dönüyor. E şimdi bunu bu batlamıyorsun ki kendisi Hristiyanlığın daha yeni olduğu bir dönemde bir Yunan düşününü İskenderiye'de de kabul ediyor bu görüşü. Yunan, Mısır çevrelerde daha sonra Anadolu. Daha sonra İslam medeniyetine bu bilgiler geçiyor çevirilerle birlikte. Yani bunun dinle bilgisi yok. Ee, tabii bizim İslam düşünürleri de, tefsirlerde, Fahret-i tefsirinde mesela e, bunun örneklerini görüyoruz. Alemin e, dünyanın sabit olduğu, alemin gezegenlerin döndüğü. Fakat Hristiyanlık, kilise bunu bir itikadi mesele haline getiriyor. Ve biliyorsunuz e, Galileo'nun yargılanması meselesi budur. Yani itikadi bir mesele haline getiriyor. Kesin olarak bilimin yalanlandığı o döneminki biliminin yalanlandığı. Ee, bunu nas'a dayalı bir yorum olarak kabul ediyorlar. Bir nas haline getiriyor bunu kilise zaman içerisinde. Ee, kilise babalarının yorumu, papaların yorumu aynı zamanda bir vahiydir. Ee, Hristiyanlık'taki vahiy anlayışı katolik bizden farklı. Bu böyle kabul edince de o zaman e, bunu değiştirmek e, dinden çıkmak gibi bir durum oluyor buna karşı söz söylemek. Ama şimdi zaman gösteriyor ki, ee, o bilimsel bilgi e, halbuki bu bilimsel bilgi ve bu bilimsel bilgi e, yanlış imiş. E, bunu nasıl gibi üzerine kapak koyup asla tartışmaya açmaz hale getirirsek o zaman işte e, böyle bir tartışma ortaya çıkar. E, tabii bu bizdeki böyle değil. Bizde e, direkt aslında bu kimdilerin söylediği direkt Nas'ın söylediği şey ile e, bilimin söylediği şey arasında bir e, çatışma Durumu ortaya çıkıyorsa biz o zaman burada bir şey yapmamız lazım. Yani önce bilimsel bilgimizin doğruluğunu bir teyit edeceğiz. Ee, eğer buna itibadımız varsa o zaman işte bu verdiği örnekte olduğu gibi onun karşısındaki nasıl e, kurallara bağlı kalarak tefsir edeceğiz. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Sorularınız var mı? Onları varsa alalım. Eserler dedi arkadaşımız. Eserler Geçtiği yerde ben işaret ediyorum. Geçen ders bayağı bir esere işaret etmiştim. Bunları bilmeniz lazım diye. 3-4 tane eser hatırlıyorum arkadaşlar. Felsefe-i Ula vardı. Yani kitapların sayımın üzerine vardı mesela. Yani ilk felsefe, felsefe-i ilk felsefe. Bu ikisini söyledik. Ee, işte bu akşam bu şeyi söyledik. Ee, Risale'den bahsettik. Bahman Suresi'ndeki ayetle ilgili. Tabi bir sürü eser geçiyor. Ee, birkaç tanesini bilmeniz lazım tabi. Bu akşam e, Farah abi dersinde diğer sınıfa söyledim arkadaşlar. Farah abi'nin eserlerinin tasnifi var. Farah abi'nin bölümünde. Orada üç ayrılmış. Ben literatür sorusu soruyoruz. Dolayısıyla bu eserleri bilmeniz gerekiyor Kimliği de biz onu ilk hafta yaptık. Sanki şöyle geri doğru gideyim. Beşinci üniteye. Hızlı hızlı bakamayalım. Dersi gidelim. Şey söylemiştik, evet. Risale, Filhodudin, Eşya ve Ruzumiha den evet. yani arkadaşlar. E, sayfa 79'da. Eee evet, kaç kavram var önce de söyledim bir daha tekrarlayayım. Aristoteles'in kitaplarının sayısı üzerine kaç bu sayfa? Seninki de geçiyor. Evet, şimdi bunlar hatırlayabildiklerim arkadaşlar. Evet, arkadaşlar sorunuz var mı başka? Dersle ilgili sorular varsa alalım. Dersi bitirdik. Evet arkadaşlar soru gelmedi. Öyleyse haftaya 7. ders. 7. ünite yapacağız hafta cuma. Haftaya cuma 2 saat yap, yaparız. Çünkü 1 saatte bitmez. şey Farah e, bir kısmı. Evet arkadaşlar hayırlı akşamlar. Sizlere görüşmek üzere.